İyi Kadın Şeytan Evvel zaman içinde bir köyde eşi ve oğluyla beraber Henders adında bir oyuncak ustası yaşarmış. Hender sabah erkenden kalkarmış, çamur toplar sabahlarını her türlü oyuncak yaparak geçirirmiş. Aslanlar, atlar, arabalar, krallar, melekler, prensesler. Onları atölyesinde boyayıp kurumaya bırakırmış ve hazır olanları alıp yakındaki köye satmaya gidermiş. Eşi yemeğini ve kahvaltısını hazırlamakla uğraşırmış. Henders yemeği severmiş ve eşi de leziz yemekler yaparmış. Henders oyuncak satmak için dört farklı köye gidermiş. Yemeğin hazır tatlı. <gülüyor> O kadar güzel kokuyor ki hepsini şimdi yemek istiyorum. Gerçekten dünyanın en iyi aşçısı olmalısın sen. Hadi git artık yoksa geç kalacaksın. Evet. Gerçekten de gitmeliyim. Akşama görüşürüz. Güle güle baba. Hoşça kal, Okulda güzel bir gün dilerim. Yakındaki köylere ulaşabilmek için Henderson sık sık ormandan geçmesi gerekiyormuş. Anders Orman'da ağaçların gölgesinde oturmayı severmiş. Yemeğini kuş cıvıltıları ve rüzgarın sesleriyle beraber yermiş. Bu onun günlük pikniğiymiş. Bir gün oturmuş yerken yanından bir kadın şeytan geçiyormuş. Hmm. Bu leziz koku da ne böyle? Bu bir yemek kokusu mu? Kokusu bu kadar güzelse tadı kim bilir nasıldır. Mutlaka tatmalıyım. Ertesi gün kadın şeytan Henderson gelmesini beklemiş. Ve ona doğru yaklaştığını görür görmez, kendini ağacın altında uyuyan bir genç kıza dönüştürmüş. Henders oraya doğru gelince onu görmüş. Bu kadın ormanın ortasında ne yapıyor böyle? Ee, merhaba abayım. Kimsin sen ve ormanın ortasında böyle ne yapıyorsun? Adım Dona. Komşu köyde yaşıyorum. İş aramak için yola çıkmıştım. Ama kayboldum. Riverdale köyü nerede biliyor musunuz? Bak sen, bu benim köyüm. Belli biri için mi çalışmaya gidiyorsun? Hayır, sadece işe ihtiyacım var. Sığırlara bakabilirim, tarlalarda çalışabilirim, ev temizleyebilirim. Yapamadığım tek şey var, o da yemek. Eşim ev işlerinde bir yardımcı kullanabilir. Bizim evimizde çalışmak ister misin? Tabii ki. Neden olmasın? Öyleyse benimle gel. Böylece Handers kadın şeytanı kendi evine götürmüş. Eşi kendine yardımcı getirdiği için çok mutlu olmuş. Kadın şeytan çok iyi çalıştığını kanıtlamış. Evi temizlemiş, hayvanlara bakmış... Bahçeyi güzelleştirmiş. Kısa zamanda Henderson ailesinin üyesi haline gelmiş. Henderson eşinin yemeklerine bayılıyormuş. Bayan Henderson, dünyanın en iyi aşçısı siz olmalısınız. Ah! Aynı şeyi ben de söyledim. Ormanda geçirdiğim bin yıl içinde hiç böyle bir şey yemedim. Ormanda geçirdiğin bin yıl mı? Affedersiniz. Ben şaka yapıyordum. <Gülüyor> Bir gün... Ne oldu sevgili Harry? Dona, şuna bak. Sopam kırıldı görüyor musun? Babam burada olsaydı onu hemen tamir ederdi. Onu ver bana. Tamir edebilirim. ha <Gülüyor> Sen bunu nasıl yaptın? Aa, büyü, büyücülük. Ne? Şaka yapıyordum Harry. Henderson eşi her şeyi görmüş ve duymuş. Ve içini bir korku kaplamış. O gece Henderson'la konuşmuş. Donna ile ilgili tuhaf bir şey var. Ne oldu? Yeterince çalışmıyor mu yoksa? Bana sorarsan fazla iyi çalışıyor. Bence fazla abartıyorsun. Dona, topu atabilir misin? Tabii ki. Sen de gördün mü? Bu sıradan bir insan değil. Evet, bu bir cadı. Köy için tehlikeli olabilir. Anders! Anders! Dışarı çıktı. Sorun ne dostum? Ne oldu? Anders! Onu kovmalısın! Derhal! Ama baba! O artık aileden biri. O bizim arkadaşımız. Az önce benim topumu aldı ve bizim için çok şey yaptı. O bize hep yardım etti anne. O bir cadı ve asla arkadaş olamaz Harry. Onu göndermeliyiz. Onu göndermeliyiz! Onu göndermeliyiz! Köylüler kadın şeytanı korkutup kaçırmak için meşaleler getirmiş ama aniden kulübe meşalelerden birinden ateş almış ve oğlu o sırada evin içindeymiş. Baba lütfen bana yardım et! Oğlum! Çabuk su getirin! Bekleyin! Sen oğlumu kurtardın! Can! Oğlum! İyi misin? Beni o kurtardı anne. Sen benim oğlumu sağ salim yangından kurtardın. Çok teşekkür ederim. Gördünüz mü? Söylemiştim. Dona düşman değil. O ailemizden, dostumuz. Özür dileriz Dona. Çok üzgünüz. Güçlerini kullandığını gördük ve bize zarar verebileceğini düşündük. Hayır, bu sizin suçunuz değil. Size yalan söyleyerek buraya gelen bendim. Aslında gerçek şu... Kocanızı leziz yemeklerinizi yerken görünce... Onları yemek için dayanılmaz bir istek duydum. Bu nedenle şekil değiştirip buraya geldim. Size yalan söylememeliydim. Özür dilerim. Harika bir aşçısınız Bayan Henderson. Ama şimdi... Gitme zamanım geldi sanırım. Gitme Dona. Benim yerim orman Harry. Ama istediğin zaman ziyaret edebilirsin. Unutma, insanlar sana güvensin istiyorsan, kendine dürüst davranmalısın. İnsanları görünüşleriyle değil, yaptıklarıyla yargılamalısın. Eğer iyiseler... İnsan ya da şeytan hangi ırka ya da cinse bağlı olduklarının önemi yoktur.